Kur'an-ı Kerim sarf, nahiv, lügat bakımından fesahat ve belagat yönünden Arabidir. Fakat mana bakımından Allahçadır. Allah'tan korkanların ve Allah'ı sevenlerin kalbine Allah Kur'an'ı hidayet eder yani öğretir ve indirir ve Kur'an'dan ancak Allah'ı sevenler ve Allah'tan korkanlar anlayabilirler.